Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün inşallah dua kavramını işlemeye başlayacağım. Rabbimize her an müracaat etme durumumuz, bizim kulluğumuzla, acziyetimizle alakalıdır. Kendisini büyük dev aynalarında gören insanlar, küçük çaplı tanrılığa soyundukları gurur ve kibirleri ...kendi insani ve acizlikle ilgili özelliklerini görmeye engel yaptıkları için... ...Allah'a sık sık müracaat etmek, ondan yardım istemek, ihtiyacını duymadıklarını düşünebilirler. Halbuki insanoğlu her ne kadar kendisini olumlu özelliklerle düşünmüş, değerlendirmiş... ...hatta kibre gitmiş olsa bile aklını devreye koyduğunda... ...nice hususlara gücünün yetmediğini, aciz olduğunu, basit bir gribe nezleye bile çare bulamadığını, günlerce rahatsızlıktan dolayı acziyetini daha fazla idrak ettiğini görür. İşte insanın kul olarak, insan olarak, beşer olarak acziyetini idrak etmesi, Rabbini yücelterek ondan yardım talep etmesi... Dinimizde önemli bir ibadet olarak değerlendirilir. Bu ibadete dua, istiane diyoruz. Dua davet etmek demektir, çağırmak demektir. Dolayısıyla Allah'ın yardımına ihtiyaç duyduğumuzu, Allah'ın yardımını talep ettiğimizi idrak etmek, Allah'ın yardımını talep etmek demektir. Çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manasındaki dava ve davet kelimeleri ile aynı kökü paylaşan dua, küçükten büyüğe aşağıdan yukarıya iletilen bir talep anlamında isim olarak kullanılır. Tabii ki İslami kavram olarak bizim literatürümüzde kulun Allah'ın yüceliği karşısında aczini itiraf etmesini, kulun sevgi ve tazim duyguları içinde Allah'tan lütuf ve yardım dilemesini ...ifade eden bir kavramdır dua. Evet sevgili dinleyiciler... ...dua bir davettir, bir çağrıdır dedik. Kendi kendine yeterli olmadığının itirafı... ...acziyetinin kabulü ve büyük bir zatın yardımına... E, ...talep, ihtiyaç hissetmesini gösterir. Allah'ı her an yardımımıza çağırmak... ...O'nun yardımıyla yaptığımız işleri... ...daha mükemmel yapacağımızı idrak etmek... O yardım etmezse hiçbir şeye gücümüzün yetmediğini, güç ve kuvvetin tümüyle ondan geldiğini, elimizi, ayağımızı, dilimizi, dudağımızı, gözümüzü, kulağımızı yaratanın Allah olduğu gibi onları salim kılacak, onları hayırlı işlerde, faydalı alanlarda kullanacak, bize gayret veren, bize yol gösteren, kılavuzluk yapan, bize lütuf ve ihsanıyla şerlere doğru gitmememizi, hayra doğru gidip kendimizi dünyada ve ahirette kurtaracak istikamet tutmamızı gösterecek, lütfuyla yardım edecek sadece ve sadece Allah vardır. Biz her an onun yardımına ihtiyaç duyduğumuzu, duayı her anımıza yayarak göstermek mecburiyetimdeyiz. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılan insanlar olarak günde en az 40 defa Fatiha suresini okuyoruz. Orada ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz diye söz vermiş oluyoruz. İmanımızı ibadet ve dua ile ispat ede edeceğimizi vurgulamış ve bu ahdimizi her namazda tazelemiş oluyoruz. O yüzden ibadet duanın kabulü için, önemli bir özelliktir, önemli bir altyapıdır. İbadetin bir parçasıdır aynı zamanda dua. Dua başlı başına bir ibadet olduğu gibi namaz gibi ibadetlerin kendisine yol açacağı, duanın kabul edilmesi için önemli bir vesile olacağı Kur'an-ı Kerim'de vurgulanır. Vesteyinu bis sabre ve salah. İnna Allaha denilir. Namaz ile ve sabrederek Allah'tan yardım isteyin. Duanıza namazı ve sabrı vesile etmiş olun denilir. Kulla Allah arasındaki ilişkiler kul önceliklidir. Kul önce ibadet edecek, ona yaklaşacak, Allah'ı hatırlayacak, Allah'ı zikredecek, Allah'la irtibat kuracak ve yaptığı duada Allah tarafından kabul edilecek. Dolayısıyla önce kulun ibadet olarak, dua olarak Allah'a yaklaşmak için gayret sarf etmesi, sonra Allah'ın daha çok o yaklaşmaya cevap vereceğini umması, beklemesi söz konusudur. Evet, bir dilencinin yardım isterken yaptığı bir acziyetini, yalvaran bir edayı, usul ve üslubu Müslümanlar da ister namazlarında, ister namaz sonralarında, ister herhangi bir zaman Allah'a yöneldiklerinde yapmaları gereken özellik olarak düşünmeliler. Fatiha okurken ikinci bölümünde dua olarak Allah'tan hidayet istediğimizi, sırat-ı müstakim isteyip, kendisine nimet verilen peygamberlerin, sıddıkların, şehit ve salihlerin yoluna gitmesi için Allah'tan yardım talep ettiğini, gazap edilmiş ve sapıtmış insanların ki, Batıl taraftarlarının, muharef din mensubu insanların yollarına gitmemek için Allah'ın yardımını talep ettiğini unutmamalı insanlar. Ne isteyeceğimizi de, nasıl isteyeceğimizi de, istemek konusundaki gayretimizi de Allah'a borçlu olduğumuzu ve dua etmemizin de, ibadet etmemizin de Allah'ın yardımı sayesinde olduğunu unutmamamızı, bu ayetler ışığında değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, her gün Allah'ın yardımını... ...dünyevi geçici, fani isteklerden öte kalıcı olan... ...ahiret güzelliklerinin bir yansıması... ...ve oraya ait e, yatırımın faydalı halde karşımıza çıkması için... ...saadet ve huzur için, bitmeyen nimetler için... ...esas güzellikler olan... Kur'an'ın gösterdiği hedefler için bol bol, sık sık Allah'a dua etmeliyiz. Yaşayan Kur'an olan Allah'ın Resulü sık sık Allah'a dua ederdi. Her davranışı, her değişik durumu Allah'a dua etmek için bir vesile kabul ederdi. Elbise giyerken dua, çıkarırken dua, adım atarken dua, tuvalete giderken dua, yemeğe sofraya otururken yemekten sofradan kalkarken dua, her işin başında, her işin sonunda Allah'a hamd eder, ona zikreder, ona dua eder, ona yönelirdi. Sevgili dinleyiciler, dua bizim kul olarak Allah'tan isteklerimizi belirli özellikler içinde sunduğumuz, tabir caizse birer dilekçelerimizdir. Birer Allah'a sunduğumuz arzu halimizdir, mektuplarımızdır. Eğer Allah'la irtibatımız yok ise onunla kulluk ilişkilerimiz zedelenmiş ise Allah'ı gerçekten gönül yoluyla irtibata geçerek ondan yardım istemezden önce bağlantımızı oluşturmamışsak taleplerimiz de çoğunlukla yerine gelmeyecektir. Siz karşınızdan bir şey istediğinizde telefon açarken eğer telefonun prizi takılı değilse Hat kesikse ya da numarayı bilmiyorsanız, bağlanmayı, irtibatı karşınızla ilişkiye geçecek formülü bilmiyorsanız, numarayı yanlış çevirdiyseniz, numarayı çevirmesini bilmiyorsanız, elbette isteklerinizin yerine gelmesini beklemeniz beyhude bir beklemek olacaktır. İşte Allah'la irtibatı kopuk olanlar, Allah'la ilişkilerini Allah'ın istediği ölçülerin dışına taşıranlar, Allah'la ilişkiyi kuramayanlar, Allah'ı gönüllerine taht olarak oturtamayanlar, Allah'tan gafil olanlar, sadece formalite icabı dillerinden dua ifadeleri dökülmüş bile olsa, Allah'tan istemeye yüzleri olmayan kimseler, isteklerinin yerine çoğunlukla gelmediğini görünce, belki duanın kendisinden ya da Allah'ın vaadinden uzaklaşacak, şeytani e, vesveselerin peşinde gideceklerdir. Ama her şeyden önce suçu kendimizde aramak, irtibatı kopardıysak, Allah'la bağımızı zedelediysek, önce işe oradan başlamak, ibadet ile dua etmenin eşiğine gelip ilk adımı atmak, Allah'la kopan bağımızı ibadeti tüm hayatımıza yansıtarak olması gereken yere çıkartıp onun taçlandırılması şeklinde Allah'a halimizi arz edip kapılarını açması için dua etmek en güzel yol olması düşünülmelidir. Sevgili dinleyiciler, duanın ana hedefi insanın halini Allah'a arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua Kul ile Allah arasında bir diyalogtur, bir ilişkidir, bir muhaveredir, tabirca ise bir miraçtır. O yüzden dua edilmeye tek yetkili olan sadece ve sadece Allah vardır. Sana fayda da zarar da veremeyecek, Allah'tan başkasına yalvarma, öyle yaparsan şüphesiz zalimlerden olursun buyurulur Kur'an'da Yunus Suresi 106. ayette.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 Putlar ve e, bazı güçlü olduğunu zannettikleri şahıslar veya düşünce akımları insanın ne huzurunu sağlamaya güçleri yetecektir ne de insanı tatmin etmeye onun manevi olarak arzuladıkları e, özellikleri yerine getirmeye dua ile talep edilebilecek hususları insanlara vermeye güçleri yetecektir. Bir putun üzerindeki Sineğin durumu gibi sinek putun üzerine konmuş olsa sineği bile kovamayan, sineğin bir şey kapmış olsa sineği bile yakalayamayan bir aciz durumda olan heykellerin, putların bir sinek bile yaratamayacaklarını insanların bütün gücüyle bir araya gelseler yine sinek gibi bir canlıyı var edemeyeceklerini değerlendirdiğimizde Sineğin de putun da heykellerin de Allah'tan başka güç varsayılan herhangi bir şeyin de çok aciz ve zavallı olduklarını Allah'tan başka duamıza icabet edecek hiçbir varlığın bulunamayacağını rahatlıkla değerlendirebiliriz. O yüzden Cenab-ı Allah mümin kullarına namaz kılmayı emrederek en az günde kırk defa Fatiha suresini okutmak suretiyle ''Ancak sana kulluk eder.'' Ancak senden yardım isteriz. Fatiha suresinin beşinci ayetini bize her gün tekrar ettiriyor. Hiç şüphesiz herhangi bir şeyi sırf nakarat olsun diye, sırf tekrar olsun diye Rabbimiz bizlere tekrar ettirmez. Ama bunu tekrar ettiriyorsa mutlaka çok önemli olduğundan dolayıdır. İşte Allah'a ibadetin ve ibadet sonrasında yapılan duanın yardım istemenin önemi... Nereden kaynaklanıyor diye aklımıza gelirse hemen belirtelim ki bu ayetin bu ibadet ve duanın önemi kulluğun sadece Allah'a yapılmasını ve yardımın da sadece Allah'tan talep edilmesini istemesinden Allah'ın emretmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla her insan şöyle veya böyle şu zamanda veya bu zamanda mutlaka dua edecektir ama sadece Allah'a dua etmesi gerekmektedir. Allah'ın dışında yöneldiği başka güç kaynakları vehmediyorsa, sıkıştığı zaman Allah'tan başkalarına da medet ve imdat ediyor, ilahi yardımla ancak olacak şeyleri başka ölü veya dirilerden de talep ediyor ise, işte bu tevhid dediğimiz dinin temel esasına uymamış ve sadece Allah'a ibadet edip sadece Allah'tan yardım isteyen, Müslüman müvahhid bir kul olma özelliğini büyük ihtimalle kaybetmiş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de yardımın sadece Allah'tan olabileceğine dair birçok ayet var. Dolayısıyla insanüstü yardım dediğimiz insanın iç dünyasını e, geliştirecek insana herhangi bir insani özelliğin dışında e, yardım edebilecek bir güç kaynağı olarak sadece Allah'ın gösterildiğini duanın da sadece ona yöneltilmesi gerektiğini nice ayetlerde görüyoruz. Onlardan birkaç tanesini hatırlatmış olayım. Ali İmran suresi 126. ayet mal olarak yardım ancak güçlü ve hakim olan Allah katındandır denilir. Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur ayeti nice yerlerde tekrarlanır. Mesela tövbe 116. ayette de e, bu ifadeyi görürüz Yine Allah size dost olarak yeter Yardımcı olarak da yeter Nisa suresi 45. ayetin meali olarak ifade edilir Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa Onu yine ondan başka giderecek yoktur Eğer sana bir hayır dilerse Onun keremini geri çevirecek hiçbir güç de yoktur O hayrını kullarında dilediğine eriştirir çünkü o bağışlayan ve çok merhamet edendir. Evet, Yunus suresi 107. ayet. Sevgili dinleyiciler, biz zaten mümin olarak sadece Allah'a dua edilmesi, sadece Allah'a kulluk ve ibadet yapılması gerektiğini baştan inanan insanlarız ama mümkün ki bazı çeldiriciler bizi Allah'a ibadetin, Allah'a duanın yanında başkalarına da yöneltebilirler. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh, sahabenin büyüklerinden bilirsiniz. Peygamberimizle ilgili bir nasihati şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin terkisindeydim. Buyurdu ki evlat sana birkaç söz belleteyim. Allah'ı yani emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın. Bir şey istediğin vakit sadece Allah'tan iste. Yardım dilediğin vakit sadece Allah'tan dile. Şunu bil ki bütün yaratıklar el birliğiyle sana bir fayda vermek isteseler, Allah'ın sana yazdığından fazla bir şey yapamazlar. Aynı şekilde tüm yaratıklar toplansalar, El birliğiyle sana bir zarar vermek isteseler Allah'ın sana takdir ettiği zararlardan fazlasını kesinlikle yapamazlar. Kalemler yani işleri sona erip kaldırılmış sayfalarda üzerlerindeki yazılar tamam olup kurumuştur buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi'nin rivayet ettiği İbn Abbas'tan rivayet edilen bu hadis dua konusunda genel ölçü verecek niteliktedir. Görüldüğü gibi sevgili dinleyiciler, yardımın sadece Allah'tan olabileceğine ve sadece O'na dua edip yardım isteneceğine dair apaçık Kur'an ayetleri, naslar olduğu halde günümüzde bir takım kimselerin darda kaldıkları bazı anlarda medet ya filan baba, medet ya şeyh gibi tabirlerle Allah'tan başkasından yardım istediklerini müşahede etmekteyiz. Hatta bazen de himmet et ya filan demek suretiyle Allah'tan başkasına yönelmektedirler. Himmet, azim, gayret, enerji, istek, kalbin bütün kuvvetiyle herhangi bir varlığa yönelmesi meyletmek demektir. Dolayısıyla ister medet ifadesiyle ister himmet ifadesiyle Allah'tan başkasına yönelip onlardan yardım istemek, onları küçük veya büyük çapta Allah'a şirk koşmak demektir. İşte bu şekilde yöneldikleri varlıklar ister hayatta olsun isterse vefat etmiş olsun fark etmez. Böyle davranışlar sevgili dinleyiciler tevhide aykırıdır, şirktir. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin bile darda kaldıkları anlarda dini sadece Allah'a has kılarak bütün şirk koştukları şeyleri unutup sadece o an Allah'a yalvardıkları zikredilir. Dolayısıyla İnsanın fıtratında Allah'a dua etmek, sadece Allah'a yönelmek kesinlikle vardır ama bu fıtratını örten başka inançlarla başka ideoloji ve düşüncelerle bunu kirleten yok sayan insanlar bir şok anında beklemedikleri ani bir felaket karşısında ayakları sürçtüğü zaman işte gemiye binip de gemi dalgalar arasında sallandığı zaman Başkalarına şirk koştuğu şeyleri unutur ve direkt olarak Allah'a yönelir, ondan dua eder. Rum suresi 33. ve 34. ayetler bu konuda e, bu özelliği çok net olarak vurgular. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. İnsanlar bir darlığa uğrayınca Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah, Katından onlara bir rahmet tattırınca içlerinden bir takımı kendilerine verdiklerimize nankörlük ederek Rablerine şirk koşarlar. Zevklerinin zevklerin bakalım yakında göreceksiniz buyurulur Rum suresi 33-34. ayette. Gemiye binme konusuyla ilgili birkaç ayet benzer konuları anlatır. Ankebut suresi 65 ve 66. ayetlerde. Ee, bu şöyle vurgulanır. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. Ama Allah onları karaya çıkararak kurtarınca kendilerine verdiği nimete nankörlük ederek ona hemen şirk koşarlar. Zevklensinler bakalım yakında bileceklerdir denilir. Ankebut suresi 65 ve 66. ayetlerdi. İşte bu ayetlerde belirtildiği gibi insanın darda kaldığında o an her şeyi unutarak... Sadece Allah'a yalvarması fıtratın bir kanunu olup yardımın sadece Allah'tan olduğu ve Allah'tan isteneceğini gösteren fıtri mucizevi delillerden biridir. Ayetlerde Allah insanları kurtardıktan sonra onların şirk koşmaya başladıkları ifade ediliyor. Tabii ki bu bir nankörlüktür yani küfürdür. Zaten Kur'an nankörlükle, şükretmemekle küfrü, Aynı kökten küfür kelimesiyle vurgular. Çünkü gerçekte insanları kurtaran Allah olduğu halde onlar kurtulduktan sonra bunu Allah'tan başkasına bağlıyorlar. Mesela o anda filan olmasaydı ben şimdi hayatta değildim. Veya o an falan kimse himmet etmeseydi perişan olmuştum diyerek Allah'ı unutup kurtulduklarını, yardıma uğradıklarını başkalarına izafe ediyorlar bilinçli veya bilinçsiz olarak kendilerini kurtaranın, şifa verenin, e, hayatta e, bırakanın, öldürmeyenin, e, Allah'tan başkası olduğunu düşünerek e, imanlarına şirk katmış oluyorlar. O yüzden Allah'a ibadet ve Allah'a dua konusu kesinlikle tevhidin bir uzantısıdır. Bu konularda tevhidi hassasiyete sahip olmayan insanlar başka konularda da Hassas olamazlar. Bu konuda nice insanların ayağa kaymıştır. Puta tapanlar ibadet olarak puta tapmış olabildikleri gibi kimi dua eden insanların dualarını sadece Allah'a yöneltmedikleri zaman da benzer bir putçuluk devreye girer. Hak dua ancak Allah'a yapılır. Ondan başka dua ettikleri şeyler onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar. Onların karşılaması ancak kuyu başında durup su ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki suyu avuçlayıp ağzına koymadıktan sonra su onun ağzına girecek değildir. Kafirlerin duası da böylece boşa gitmiştir der Cenab-ı Hak. Rahat suresi 14. ayette. Allah'ı bırakıp da kendilerine yalvardıkları kimseler hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri de yaratılmışlardır der. Nahil Suresi 20. ayette. Sevgili dinleyiciler, duanın kendisi başlı başına bir ibadettir. Duanın özü kişinin kendisini Allah'ın karşısında acziyet içerisinde hissedip ona yönelmesi ve taleplerini sadece Allah'a ona arz etmesidir. Zaten ibadet de bir varlığa boyun eğmek, onun karşısında küçük olduğunu kabul etmek, ona itaat etmek manalarını içeriyor. Kısacası dua ile ibadet anlam olarak aynı şeyleri ifade eder. Biz her ne kadar dua ile ibadeti birbirinden ayrı iki olaymış gibi görüyorsak da aslında bu ikisi dua ile ibadet özde aynı şeydir. İbadet olarak bildiğimiz namaz, oruç, zekat, haç gibi Allah'ın emirleri aslında duanın harekete, eyleme dönmüş, şekillere dönmüş özellikleridir. Bilindiği gibi Kur'an'da geçen şekliyle Arapça'da namazın adı salattır. Kur'an namaz kelimesinin karşılığı olarak salat kelimesini kullanır. Fakat bu salat kelimesinin aynı zamanda dua manasına gelmesi çok anlamlıdır. Ve e, tabii ki tesadüfi değildir. Salat kelimesinin hem namaz hem de dua manasına gelmesini şöyle izah edebiliriz. Namaz, tüm ibadetleri kendi içinde toplayan ve insanla Allah arasındaki ilişkiyi en net ve en sık bir şekilde günde en az beş defa sağlayan bir ibadettir. Zaten dua da Allah ile kul arasındaki bir diyalogtu, bir iletişim idi. Yani her ikisi de kulu Allah'a bağlaması yönüyle aynı kapıya çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Dua, ibadetin ta kendisidir. Tirmizi, Ebu Davud e, rivayet etmiştir bu hadisleri. Çünkü dua ile kişi ihtiyacını temin etmekte, acziyetini idrak etmiş, bunu ancak her şeye kadir olan Rabbinin temin edeceğinin şuuruna ermiş, bu sebeple ona sığınmış olmaktadır dua ile. Esasen ibadet de bu anlayıştan başka bir şey değildir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dua, ibadetin özüdür, iliğidir buyurur Tirmizi'de rivayet edilir. İşte duanın ibadetin özü olması ile ibadetle dua özde aynı şey oldukları vurgulanmış olur. İşte biz de bu özü kulluk olarak ibadet edebi ifade edebiliriz. Kulluk deyince hem namaz, oruç gibi ibadetler hem Allah'a her konuda itaat etmek hem de Allah'la irtibatı sağlayan zikir ve dua beraberce değerlendirilir. İşte bu kulluk dediğimiz özellik insanın yaratılış gayesidir, yaratılış amacıdır. Biz dünyaya ne seçim ne geçim için, ne yem yiyip içmek için, ne rahatımıza bakıp zevk ve sefa için, karın doyurmak için gelmiş değiliz. Biz dünyaya sadece ve sadece imtihan olmak için, kulluk yapmak ...özelliğiyle geldik. Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 56. ayette hepinizin bildiği gibi ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yaratılış gayemizin kulluk olduğunu bizim e, kulluğu ihmal ettiğimizde kulluğun önemli özelliği olan namaz gibi ibadetleri ve dua gibi Allah'a yakınlaşmayı ve onunla bağlantıyı kopardığımız müddetçe... Yaratılış amacımıza tümüyle ters düşeceğimiz, dolayısıyla e, mükemmel olarak yaratıldığımız halde hayvandan daha aşağıya düşeceğimiz ve cennetimizi daha dünyada kaybedip huzur ve mutluluğun yolundan mahrum olacağımız ahirette de ebedi e, mutluluğun, e, ebedi ödülün bizden uzak olacağı rahatlıkla değerlendirilir. Kur'an'a göre ve önderimiz, önderimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda dua olgusunun merkezi bir konum arz ettiğini görürüz. Yani yüzlerce ayet insanın Rabbi ile bağlantı kurması ve iletişime geçmesi diyebileceğimiz dua örneklerinden oluşmaktadır. Aynı şekilde... Ee, hadis külliyatına baktığımızda da duanın önemine dikkat çekilmekte ve çok güzel, çok özlü dualar bu hadisleri süslemektedir. Müslümanlar olarak Allah ile her an canlı bir ilişki ve sürekli bir irtibat halinde olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz e, günlerimizde Allah'a e, ne kadar e, müracaat ediyoruz... Dilimizde gönlümüzde beynimizde Allah'la irtibat ne kadar yer alıyor bunları bir hatırlamamız lazım sevgili dinleyiciler. Bugün dünya cayır cayır yanıyor. Irak'ta Filistin'de Çeçenistan'da Afganistan'da hala zalimler e, Müslümanların sadece gözlerinden yaşlar boşaltmıyor. Vücutlarından kanlar da boşaltıyorlar. Dolayısıyla e, işlenen zulüm sadece o yerlerde ve sadece kan akıtmakla da e, bitecek bir durumda değil. Nice insanın maddi bedenine işkence yaparak, ölümlerine sebep olarak dünyalarını mahveden e, zalim işgalci güçleri, nice insanların da beyinlerini, gönüllerini işgal ederek, onları da Allah'tan uzaklaştırıp, ibadetsiz, duasız, Allah'la irtibatsız hale getirip, esas ahiretlerini mahvetmektedirler. Bunları insanlara yardım diye, insanlara öğretmek diye, insanlara faydalı olmak diye yer yer yaptıklarını ve insanları aynı zamanda kendilerine yönelttiklerini ama Allah'tan kopartarak, Allah'a karşı kulluk görevlerini ihmal ettirerek esas ahiretlerini mahvettiklerini, e, dolayısıyla işgalin en büyüğünün aslında zihinlerimizde ve gönlü, gönüllerimizde kurulan zalim ve kafirlerin işgali olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden hem manevi hastalıklarımız olan gönüllerimizdeki problemlere hem ideolojik fikir e, yönüyle düşünsel hastalıklarımız olan zihinsel problemlere karşı hem de maddi problemlerimize hastalıklarımıza karşı dünya insanları için de kendimiz ve yakınlarımız için de bol bol Allah'a yönelmemiz, ibadet etmemiz, dua etmemiz gerekiyor. Böyle zaman dilimlerinde Allah'a müracaat etmiyor, ona yönelmiyor, başka zamanlardan daha fazla onun kapısını aşındırmıyorsak ne zaman bu görevlerimizi yerine getireceğiz? Hesaplarımızda onun yeri neresi onu hesaba katıyor muyuz yoksa mevcut durumları kanıksayıp zaten biz buna müstahakız kafirler çok güçlü ee, batılılara karşı direnilmez Allah da bize yardım etmiyor o halde iş olacağına varır deyip de her şeye boş mu veriyoruz hatta daha da ileri gidip Allah herhalde böyle olmasını istiyor diyenler gibi tembelliğimizin miskinliğimizin ataletimizin faturasını da haşa Allah'a mı çıkarıyoruz. İşte bütün bu sorulara vereceğimiz cevaplar ve yapacağımız nefis muhasebesi belki de sorunlarımıza yeni ve çözümleyici bakış açıları getirecektir. Ne olduğumuzu, neyi nereye kadar yapabileceğimizi, kimden neleri bekleyebileceğimizi, kimden neyi talep edip isteyebileceğimizi yeniden bizlere hatırlatacak ve bizleri yeniden harekete geçirecektir. O yüzden dua ve ibadet şuuru Bizi canlandırmaya, hareketlendirmeye, aktif hale getirmeye yeter. Dua etmek, ibadet etmek insanı pasifleştirmez, miskinleştirmez. Tam tersine Allah'la irtibatı kurdurarak insanın güçlü, yenilmeyecek, aziz, her şeye galip, bütün güçlerin kendisinde toplandığı ilahi bir güce dayanarak insanın o güçten nasip alacağını Gösterir Ve Allah'ın yardım ettiğinde kimsenin kendisine zarar veremeyeceğini hisseden kul tümüyle aktifleşir, enerji dolar, canlanır, dirilir. İşte bizler kul olarak üzerimize düşeni dua ederek, ibadet ederek yapmalı ve gereken gayreti de göstermeli. Sebepler aleminde yapılacakları yaptıktan sonra yani fiili duamızı icra ettikten sonra ellerimizi açıp, ona yalvarmalı, halimizi ona arz etmeliyiz. Çünkü o şöyle buyurur. Bizim uğrumuzda çaba gösteren, cihad edip gayret gösterenleri biz yollarımıza iletiriz. Ankebut suresi 69. ayet. O yüzden sevgili dinleyiciler, duayı sadece dille yapılan bir e, formalite olarak kabul etmek, duaya en büyük hakaret etmek demektir. Dua önce özde başlar... Bütün eylemlerle e, organlar e, önce dua eder. Fiili dua dediğimiz davranış ile sebeplerine yapışır. Sonra da hem sözle hem gerekiyorsa gözle Allah'a gönlümüzü yöneltip dilimizden dua ifadeleri e, akar ve bütün organlarımız Allah'a müracaat ederek bütün organlarımızla Allah'a yönelerek samimiyetle Allah'tan isteklerimizi e, yerine getirmesi için taleplerde bulunuruz. O yüzden duanın hem özle, hem sözle, hem gözle yakın bir irtibatı vardır. Evet, iç dünyamızda başlayan Allah'la irtibat dış dünyamızda sebeplerine yapışmakla olacak ve bütün bu sebeplere yapışmak da yeterli olmayabilir. Sebeplerin esası Allah'la alakalıdır. O sebeplerin esas sebebidir deyip, sebeplerine yapıştığımız halde neticenin olmaması ihtimalinden dolayı Allah'a yalvaracağız, dua edeceğiz, ona yöneleceğiz, ondan isteyeceğiz ve Allah da hem fiili dua olarak hem tevhidi ibadet olarak yöneldiğimiz kendisine e, yöneldiğimizde yaptığımız duaları da Kabul edecek, icabet edecek. Peki dualarımız kabul edilmiyor herhalde diyerek karamsarlığa saplanmak e, elbette doğru değildir, yanlıştır. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu, zalimlerin zulmü bizi kesinlikle yıldırmamalı ve hiçbir zaman bizi duadan alıkoymamalıdır. Allah kendi ifadesiyle dua edenin dileğine karşılık vereceğini söylüyor. Allah'ın Esmaül Hüsna'sında güzel isimleri arasında mücib ismi de vardır. Dolayısıyla Allah bu isimlerinden mücibi de derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir günah yahut sılayı rahmi kesmek gibi bir masiyet olmadıkça kulun Allah'a yapmış olduğu duanın karşılığında Allah ona ya istediğini verir, ya eş değerde bir başka belayı ondan uzaklaştırır, ya da onun için ahirette daha iyisini hazırlar buyuruyor Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Dolayısıyla duam kabul olmadı demek çok yanlış bir ifadedir. Eğer biz gereklerine yapıştık, usulüne riayet ettik ve ibadetlerimizi de yerine getirerek gerçekten samimi bir gönülle Allah'a niyaz ediyor, dua ediyorsak, Mutlaka bu duamıza Allah icabet edecektir. Çünkü onun isimlerinden bir tanesi müciptir. Mücip duaya icabet eden, duaya karşılık veren demektir. Ama acele ederek hemen olmasını arz etmek e, pek e, doğru bir özellik değildir. Duada acele etmemek yani hemen duanın kabul edilmesini isteyip sabırsız davranmak yanlış bir şeydir. Ama biz usulüne uygun olarak dua ediyorsak çok ciddi bir... E, Suçlu pozisyonunda olmadığımız müddetçe Allah bu duanın karşılığını ya isteğimizin birebir yerine getirilmesiyle cevap verecektir ya da benzer bir e, hayrı verecek şerri bizden uzaklaştıracaktır. Yani belki nasıl neyi istediğimizi tam bilmiyoruz. İstediğimiz şey belki bizim için hayır olmayabilir. O yüzden dünyevi isteklerimizi çok net şeylere ve e, ...hayır mı, şer mi olduğunu bilmeyeceğimiz yerlere yöneltmekten e, sakınmalı. Dünyevi isteklerimizi hayırlıysa ver gibi bir şart ile beraber değerlendirmeliyiz. İşte Allah hayırlıysa verecek, hayırlı olmadıysa belki o duayı kabul etmeyecek bizler için zararlı olacağından... ...ya da ahirette o duanın karşılığı olarak çok büyük bire ödül verecek mükafat verecektir çünkü duanın kendisi de bir ibadettir e, dünyada kabul olmamış ise bile ahirette e, bir ibadetin sevabı ecri mükafatı olarak duada karşılık bulacaktır Tabii ki e, her dua kabul olur mu bu konuları uzun uzun değerlendirmek gerekiyor e, bugünkü e, programda bir giriş mahiyetinde duayı e, tanıtma e, iht ihtiyacı duyduğumdan Önümüzdeki hafta inşallah duanın e, usulünü, adabını, duada nelere dikkat edilmemiz gerektiğini, e, duanın kabul edilmesi için e, nasıl davranmamız gerektiğini e, genişçe anlatmaya gayret edeceğim. Sevgili dinleyiciler, dua bir yükseliştir. E, her dua insanın ruhundan kopan e, güzellikleri e, sunduğu e, bir merci aramasıdır. Dolayısıyla ruhta bir filizin yeşermesi, boy sürmesidir. Dua e, maddi alemden sıçrayışdır. Dua e, ruhun nur denizlerinde yıkanması, temizlenmesi, güçlenmesi, arınması bir yeniden doğuşudur. Dua e, gürültüsüz bir feryattır. En manalı bir sessizliktir. Allah'la irtibattır. Gönlün huzura kavuşması için Allah'a, e, ...hali arz etmek, onunla iletişime geçmektir. İnsanın ilah edindiği varlıkta aradığı vasıflardan biri, onunla bir münacaat gerçekleştirebilmektir. İnsanın en mahrem bir şekilde kendisini açacağı varlık, e, sevgili dinleyiciler Allah'tır. Bizim kendi kendimize bile itiraf etmekte zorlandığımız, en yakınlarımıza bile açmakta çekindiğimiz bazı sırlarımız olabilir. İşte bunu Hristiyanlar papazlarına günahlarını itiraf ederek günah çıkartmak için söylüyorlar. Aslında papazların da çıkartılacak günahı var. Onu kime arz etmeliler? O da ayrı bir şey. İşte İslam böylesine bir insana en mahrem sırlarımızı anlatma zorunluluğu bize duyurmamış ve bir insan gibi e, bizden bir beşerin bizim bir benzerimiz olan e, din adamının bizim günahlarımızı affedeceği bir yetkisi e, görülmesinin çok büyük bir hata olduğunu kabul etmiş ettirmiş ve e, Allah'tan başkasına e, dua gibi af talebi gibi tövbe etmek gibi bir durumu yasak kılmış. Bunun yanında sadece Allah'ın dualarımızı, tövbelerimizi, müracaatlarımızı ...gönül yönüyle ihtiyaçlarımızı sağlayacak güçte, kudrette olduğu ifade edilmiş. İşte insanların hiç kimseye söyleyemediği problemlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını... ...ancak Allah'a arz edebilecekleri durum söz konusudur. Bu da dua ile olacaktır. Gaye sadece açılmak, sadece dertleşmek, sadece iç dünyasını, sırlarını, mahrem özelliklerini... Kendi kusurlarını birine açmaktan ibaret tek taraflı bir konuşma sürdürmek değil, karşıdakinden cevaplar, mutmainlikler, feyizler, huzur ve bereketler de alabilmektir. Dolayısıyla duada bu karşılıklı ilişki vardır. Kulun Allah'a yönelmesi, içini açması, müracaat etmesi ve Allah'ın da onun gönlüne mutmainlik, huzur vermesi Psikolojik kederlerden uzatması, arındırması söz konusudur. Bir günah işlediğinde insanın tövbe etme ihtiyacı da insanın psikolojik anormalliklerine gidecek yolun tıkanmasıdır. da her an bizim bunaldığımız, sıkıldığımız, daraldığımız bir durumda Allah'ın yardım etmesiyle bizim sıkıntılarımızın gitmesi, anlamsız can sıkıntılarımızın, e, stres ve bunalımlarımızın e, Allah'a müracaat ederek, Allah'a ibadet ve dua ederek, e, Allah'ın adını anmış olarak zikrederek kalbimizin mutmainlik bulması, tatmin olması ancak bu güzelliklerle sağlanacaktır. Allah kulunun dua etmesini ister. Bunu yapmazsa kendisine değer vermeyeceğini ifade eder. E, sevgili dinleyiciler, sizin duanız olmasaydı ''Siz neye yarardınız? Rabbim size ne yapsın?'' der Furkan suresi 77. ayetinde. Dolayısıyla bizi biz yapan, Allah'ın Allah nazarında önemli bir hale getiren bizim duamızdır. Eğer dua etmemiş olsak Allah nazarında hiçbir konumumuz, hiçbir yerimiz söz konusu olmayacak. İbadet ve dua Allah'la irtibatı her an koruyan iki büyük sığınaktır. O yüzden her halimizde, iyi halimizde, kötü halimizde, şükredilecek veya sabredilecek durumlarımızda Allah'a yönelmeli, ona teşekkürümüzü yerine getirmeli, ondan yardım et istemeli, ona sığınılmalı, ona müracaat etmeliyiz. Kararan dünyamızın yeniden sağlamlaşması için onun yardımına her an ihtiyacımız var. Bilelim ki biz, onun sayesinde ayaktayız. Onun sayesinde hayattayız. Onun verdiği güç kadar gücümüz var. O istemiş olsa e, bizim gücümüz çok daha büyük olacaktır. O istememiş olsa gören gözümüz görmez olacak. Konuşan dilimiz söylemez olacaktır. Onun verdiği can, onun alacağı bir anda yok verecektir. O yüzden güçlü olan, her şeye sahip olan sadece Allah'tır. İnsanın da Allah'ın yardımına mutlaka ihtiyacı vardır. İnsanın gücünün yetmediği çokça özellikler ancak dua sayesinde bu Allah'ın yardımına müracaat ederek anlam bulacak. İnsanın bu acziyeti Allah'ın rızasına ve Allah'ın yardımına sebep olacaktır. Allah'ın bizden devamlı dua etmemizi, şükretmemizi, hamd etmemizi, onu hatırlayıp onu zikretmemizi, istemesi bizi kurtarmak içindir. Haşa Allah'ın ne bizim duamıza... ...ne ibadet ve zikrimize... ...ihtiyacı vardır. Ama bizim... Duamıza, ...duaya, bizim ibadete... ...Allah'ı hatırlamaya... ...her an büyük çapta... ...ihtiyacımız olduğu unutulmamalıdır. Kendisini unutmuş... ...yabancı ellere düşmüş olanların... ...hidayete ermeleri için... ...yalvarsınlar diye Allah... ...bazen musibetler gönderir... ...hastalık verir, sıkıntılar verir... ...ki... Biz ona daha fazla yönelelim, ona gönlümüzü açalım, ona dua edelim, ona daha fazla yaklaşalım. Araf suresi 64. ayette, işte yalvarsınlar diye Allah sevdiği için bazen kullarına musibet gönderdiğini, şefkat tokadıyla bizi sarsarak, yakamızdan tutarak bizi kendimize getirmek için, Uyarılarda bulunur, ikazlarda bulunur ve yer yer bazı musibetlerle, hastalıklarla bizim acziyetimizi idrak edip ondan yardım istememizi e, merhametiyle e, talep etmiş olur. Beni çağırın, bana dua edin, benden isteyin ki duanıza icabet edeyim der Mü'min Suresi 60. ayette. Yine e, Cenab-ı Hak başka bir ayette maal olarak içten yalvararak... Gizli gizli Rabbinize niyaz edin. O duada aşırı gidenleri sevmez der. O yüzden duada bağırıp çağırmak ya da dua ayetlerini okurken ses gösterisinde bulunmak çok yanlıştır. Dilencinin bile insanların merhametini çekmek için nasıl acındırması, yalvaran bir eda takılması söz konusudur. Biz de e, ister Fatiha'nın ikinci bölümündeki dua manasındaki ee, o ayetleri ister başka dua ayetlerini ister peygamberimizin öğrettiği dua e, metinlerini ister kendi içimizden geldiği şekilde Allah'tan e, istediğimiz herhangi bir talebi e, yalvararak huşu ile Allah'ın merhametini galayana getirmek için e, aşırı gitmeden gizli gizli içten gönül dünyamızı katarak ağlam ağlamaklı olarak yufka bir yürekle Allah'tan istemeliyiz. Araf suresi 55. ayette işte Allah bunları ifade eder. Hikmeti gerektirirse kulunun faydasına göre istenileni Allah hemen isterse kulunun daha faydasına olduğu ya da Allah'ın başka bir hikmeti gereği duayı geciktirerek kabul eder. Bakara suresi 216, Enam 41, İsra suresi 11. ayette Allah hikmetine göre kulun faydasını faydasına yönelik istediklerini verir verir. Sevgili dinleyiciler Kur'an makbul kulların dua etmeleri üzerine Allah'ın onların dileklerini gerçekleştirmiş olmasının bir sürü örnekleriyle doludur. Nice e, hayırlı insanlardan kullardan bahseder onların duasını Rabbimizin kabul ettiğini Kur'an e, ayetleriyle e, bize bilgi verir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke hakkındaki duası İbrahim suresi 35-41. ayetlerinde ya da yaşı geçli olduğu yaşi geçkin olduğu halde ihtiyar bir yaşta karısı da e, kısır olduğu halde ihtiyarken ona oğul vermesi Saffat suresi e, 100 ve 101. ayetlerde Allah'ın duaları kabul etmesinin e, örnekleri olarak zikredilir. Yine Zekeriya Aleyhisselam'ın böyle bir dileğini ihtiyarken kendisine çocuk vermek yönüyle dileğinin kabul edildiğini Meryem suresi 2 ve 6. ayetlerde ifade edilir. Yine Musa aleyhisselamın Firavun aleyhindeki duası Yunus suresi 88. ayette, Eyüp aleyhisselamın hastalıklar kendisine dokunan zararların giderilmesi için şifa talebiyle alakalı Sa'd suresindeki 41. ayetteki duasının, ...kabul edildiği vurgulanır. Peygamberimizin ve müminlerin duaları olarak İsra suresi 80. ayette Enfal 8 ve 9. ayetlerdeki duaların kabulüyle ilgili örnekler verilir. Yani Allah'ın çaresiz kalana icabet ettiğini insanlar hatta müşrikler bile bildikleri için zaruriyet zamanında mecbur kalınca ona yalvarırlar. Kur'an, insanlardaki bu özelliği çarpıcı tablolarla sergilemekte. Müşriklerin bile e, çok önemli bir problem karşısında başkalarından yüz çevirip sadece Allah'a yönelip ona dua ettiklerini haber vermektedir. Ama biz müşriklerden farklı olarak her an sık sık hem e, nimetlere eriştiğimizde hem zorluklarla sınandığımızda Allah'a yönelmeli. E, darlıkta da, varlıkta da ona dua etmeli, onu hatırlamalı, ona kulluk yapmaya gayret etmeli ve acziyetimizi idrak edip onun gücünden yardım istemenin yolunu ihmal etmemeliyiz. Evet sevgili dinleyiciler, niçin dua ederiz diye bilmem e, düşünüyor muyuz? E, tabii ki evvela kul olarak muhtaç olduğumuz için dua ederiz. İnsan kendini müstahini görmeye yani Kendini kendine yeterli görmeye başladığı zaman Allah'tan uzaklamaya, uzaklaşmıştır. En azından uzaklaşmanın e, başlangıcına girmiş demektir. Çünkü dua insanın kendi kendine yetmediğinin bir alametidir, göstergesidir. Alak suresi 6. ve 7. ayetleri hatırlamış olalım. Gerçekten insan kendini müstahni görürse, kendi kendine yeterli Kabul ederse azar, tağutlaşır, taşkınlıklar yapar denilir. O yüzden bizim nice konularda kendimizin kendimize yetmediğini, aciz olduğumuzu, sıkıştığımızı, bunaldığımızı, ister iç düşmanlarımıza, gönül problemlerimize, isterse dış düşmanlarımıza karşı nice zafiyetlerimiz bulunduğunu, Kadir olamadığımızı idrak edip işte kadir olan her şeye güç yetiren bir zata Allah'a yönelip onun yardımını istememiz gerekiyor. İnsanın kendi kendine yeterli olmadığı her an başka bir şeye muhtaç olduğu hepimizin kabul edeceği apaçık bir gerçektir. İşte müstahinilik duygusu sadece psikolojik ve nefsi bir aldanmadır, e, nefsi bir duygudur. Şeytan da bu e, duyguyu körüklemeye çalışır. Yoksa gerçekten insan e, kesinlikle müstahni bir varlık değildir. Yani her konuda kendi kendine yeterli birisi değildir. Mesela insan biraz para ve varlık sahibi olduğu zaman bir an e, paranın sarhoşu olarak tıpkı Karun gibi bunu ben kendi bilgimle, kendi yeteneklerimle kazandım diyebilir. Kasas suresi 78. ayette Karun'un böyle dediği vurgulanıyor idi. Ya da daha e, halkca e, bir ifadeyle ben bu malı kafamı çalıştırarak kazandım diyebilir. Bunun Allah'ın bir lütfu olduğunu unutur. Allah'ın verdiği güç sayesinde, Allah'ın verdiği imkanları e, Allah açarak... E, zenginlik veya para nimetlerini vererek e, Allah'ın sınadığını, nimetlerin tümüyle Allah'tan geldiğini insan bazen unutuverir. İşte bu unutmak Karun mantığıdır. Fakat aynı insana bir müddet sonra bakarsınız ki iflas etmiş olabilir, her şeyini kaybetmiş, dün kapısında çalıştırdığı insanlara bile belki muhtaç hale gelmiş olabilir. İşte böyle duruma gelmiş insanlar aslında, şunu değerlendirmesi gerekir. Bu malı madem e, ben kendi kafamı çalıştırarak e, kazandım e, o günlerde kendimi bir şey zannediyordum. Allah'ın rezak olduğunu unutmuştum. E, bütün kapıları açanın o olduğunu idrak etmiştim. et Etmemiştim. İşte şimdi tekrar kafamı çalıştırıp nasıl o mallara tekrar sahip olamıyorum. E, dolayısıyla ee, bu e, musibet aslında bu e, zarar ziyan iflas benim temelde zarar ve ziyanımın gerçek e, anlamda giderilmesi için Allah'ın açtığı bir kapıdır bir fırsattır ben aziyetimi kabul ediyorum ve e, bir zamanlar kendi gücümden dolayı imkanlara sahip olmadığımı Allah'ın bana imtihan etmek için kendi nimetlerini verdiğini kabul etmem için bu sıkıntıları verdiğini, fakirlikle imtihan edip acziyetimi kabul ettirdiğini e, Allah bana nimet olarak gösteriyor diye düşünmesi lazım insanın. Dolayısıyla e, başımıza gelen musibetlerde kendi hatalarımızı aramak, kendimize verilen nimetler konusunda tümüyle Allah'ın lütfu, Allah'ın ihsanı olarak değerlendirmek ve ona şükretmek gerekiyor. Sıkıntılı anımızda da, rahat anımızda da Allah'a yönelip iltica etmek, ona daha daha büyük güzellikler vermesi için niyaz ve talepte bulunmak, kendi iç sıkıntılarımızı ona açıp, onun yardımını istemek bize yakışacak kulluk özelliklerindendir. Sevgili dinleyiciler, her an, her durumda Allah'a mutlaka irtibat kurarak, onun yardımını talep etmek, onu hatırlamak, onu zikretmek, onunla ilişkiye geçmek ihtiyacımız var. Çünkü kulluk deyince temelde e, Allah'a ihtiyaç duyulan, Allah'a yönelen, Allah'ın emir ve ita emir ve e, dediklerini yerine getiren, e, ona isyan etmeyen, ona bağlanan, onun gücüne ihtiyaç duyan bir özellik e, vurgulanmış olacak. Biz her şeyden önce onun kuluyuz. O bizim Rabbimiz. O bize yardım etmeye hazır. Biz de her an Rabbimizin yardımını talep ederek hem zikretmiş, hem ibadet etmiş, hem psikolojik e, zafiyetimizi gidermiş, hem onun yardımını talep ederek mümkün ki dünyada, dünyada değilse bile ahirette onun açacağı güzel nimetlere müracaat etmiş olacağız. Hepimiz e, özümüzle, sözümüzle Allah'a yönelip, onunla nasıl irtibat kurulacaksa, o şekilde irtibat kuran Kur ve, istediğimizi sadece Allah'tan isteyen, ona bolca müracaat eden, onun yardımını talep eden, güzel kullar olalım inşallah. Her an, onun kulu olduğumuzu idrak ederek, ona kulluk yaparak, ondan yardım isteyerek, acziyetimizi, onun verdiği güç ile gidermeye, ve Allah'ın yardımıyla güçlenmeye gayret edelim. Duamız olmasa Rabbimiz bizi ne yapacak diye ifade edelim. Ve dua ile yücelmeye, dua ile güçlenmeye gayret edelim. Allah hepimize güzellikler versin. Dünyada ve ahirette haseneler, afiyetler, nimetler ve her türlü lütfu ve ihsanı bizlere ihsan etsin inşallah. Rabbena atina fi dunya hasenah ve fil ahireti ve qina al Bu, peygamberimizin sık sık yaptığı dualardandır. Bu hasene duasından sonra cehennem azabından Allah'a sığınmak ve güzel insanlar gibi ebrar'dan olarak cennet nimetlerine muhatap olmak için Allah'ın yardımını istiyoruz. Ona yöneliyoruz, ondan istiyoruz, ondan bekliyoruz. Hepiniz Bol dualı, güzel bir hayat için Allah'ın yardımına muhatap olarak hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyiciler.